Birliği Kopenhag zirvesinde 10 aday ülkeyi üyeliğe kabul ederek tarihinin en kapsamlı genişlemesini sonuçlandırdı. Artık 25 ülkeden oluşacak olan ve eski Varşova faktına ait Doğu Avrupa ülkelerini de içine alan birliği şimdi nasıl bir gelecek bekliyor? Üye hem de birliğe yeni kabul edilen ülkelerin liderleri şu sırada bir zafer sarhoşluğu içinde. Yeni ülkeler demokrasilerini güvence altına alacağını ve kendilerine yüksek bir ekonomik refah sağlayacağını düşündükleri bir aileye katılmanın sevincini yaşarken, bu ailenin eski üyeleri de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan bir misyonun yani Avrupa'nın yeniden birleştirilmesinin gururu içindeler. Şimdi üye sayısı 25'e ulaşacak olan Avrupa Birliği'nin siyasi olarak ne yöne evrileceği uzun zamandır tartışma konusu. Tek bir süper Avrupa devleti mi, federal bir yapı mı, yoksa ulusal devletler arasında daha gevşek bir birlik mi? Gazeteci yazar Doktor Ergen Yıldızoğlu. Bu noktada e, aslında iki tane yaklaşım var. E, bir tanesi e, esas olarak e, Amerika, hadi e, İngiltere'nin e, benimsediği yaklaşım. E, bu yaklaşım yani İngiltere'nin bu yaklaşımı Avrupayı e, ulus devletlerin bir e, ittifaklar platformu gibi e, görüyor ve Avrupa'nın ekonomik bir birlik fakat ulus devletlerin bir arada buldukları, bulundukları iş birliği içinde davrandıkları bir e, siyasal ilişkiler bütünü olarak görmeyi e, tercih ediyor. Buna karşılık e, Fransa'da daha şiddetli, Amanya'da daha az şiddetli ama bu yönde olmak üzere ise Avrupa'nın bir tek siyasal bir yani tek bir parlamentosu olan tüm devletlerin zaman içinde bu parlamentoya tabi kılacakları görevli bağımsızlıklarını taşımakla birlikte bir Amerika'ya daha çok benzeyen bir federatif yapıya doğru evrimleşmesi isteniyor. Yapının arkasındaki varsayım ise bir ölçüde küreselleşme tartışması ve ulus devlet tartışmaları ile ilgili ve Amerikan-İngiliz doktrininin tam tersini oluşturan bir yaklaşım. Bu ise ulus devletlerin ortadan kalkmakta olduğunu ötesine geçildiğini ve uluslar ötesi e, ulus devleti ötesi e, örgütlenmelerin e, belirleyici olduğu bir yaklaşım. E, bu anlamda iki tane yönden bir tanesi e, belirley olacak gibi e, gözüküyor. Ama tı, ulus devletlerin ortadan kalkarak, birbirinin içine kaynaşarak bir tek devlet haline dönüşme süreci Avrupa açısından e, çok zor. Amerika örneğini benimsemek kolay değil. Çünkü Amerika e, bütün tarihi boyunca her tarafında aynı dili konuşulan bir ülkeydi en azından. Bir göçmenler ülkesiydi. Gelenlerin tarihsel kültürel kökleri yoktu. Halbuki Avrupa 2000 yıllık kökleri olan halklardan oluşuyor. Bunların birbirlerine karşı yargıları var. Geçmişte hesa görünmemiş hesapları var. Ayrı dilleri konuşuyorlar bir ulus haline, tek bir ulus ya da bir siyasi kültürel birim olarak evrimleşme konusunda önlerinde çok daha büyük engeller var. Berlin'deki Sosyal Araştırmalar Bilim Merkezi yöneticilerinden Profesör Hans Dieter Klingemann ise gelecekte federatif yapının daha belirleyici olacağı görüşünde. Well, the nation state will not go away, I think. It will always have features of a federation, the larger uh, Europe. Bence ulus devlet hiçbir zaman ortadan kalkmayacak. Daha da büyüyen Avrupa her zaman bir federasyonun özelliklerini taşıyacak. Fakat birlik içinde kültürel farklılıkların çok fazla olduğunu ve hiçbir zaman meşru demokratik kurumları ve uygulamaları olan Amerika Birleşik Devletleri gibi Avrupa Birleşik Devletleri oluşturamayacağımızı düşünen analistler var. Ben durumu daha farklı görüyorum. Bence birçok alanda kültürel farklılıklarımıza sahip çıkabiliriz. Fakat tek bir referans noktamız olmalıdır. Bunun da demokratik bir politik kültür olması gereklidir. Bu çok önemli. Bu demokratik ve siyasi kurumlar altında geniş çaplı kültürel farklılıkları taşıyabiliriz. Ve bu çeşitlilikle hoşgörü, gelecekte sağlıklı ve yaşayan bir Avrupa Birliği'nin en önemli özelliği olacaktır. Tabii demokratik siyasi kültürden söz edince hele de bunu Avrupa için tek referans noktası olarak görünce Avrupa Birliği içindeki demokrasi sorununda gündeme geliyor. Ali Yurtagül Avrupa Parlamentosu'ndaki Yeşiller grubunun siyasi danışmanlarından. Şimdi Avrupa Birliği'nin en büyük sorunlarından bir tanesi aslında bu demokrasi eksikliği o kesin. Bu sürecin yapılanma sürecinden doğan bir eksiklik bu. 1980'de Avrupa parlamentosunu kurdukları zaman o politik liderler aslında bu demokratik eksikliği gidermeye yönelik bir adım diye düşünmüşlerdi. Bu gelişmeye baktığımız zaman Avrupa parlamentosu hala milli bir parlamentonun fonksiyonunu üstlenmiş değil. Yer yer bu tür bir çalışma içerisinde olsa bile bu demokrasi eksikliğini gerçekleştirmiş değil. Bizim bu konuda yaptığımız geliş istemler oldukça açık. Komiser ve Avrupa Birliği'nin üst düzeyinin Avrupa Parlamentosu tarafından en azından onaylanması. Yani teklifin üye ülkelerden gelip bir kabine kuruluşu gibi bir bakanlar kurulu kuruluşu gibi bir sürecin burada da başlatılmasına yönelikti. Fakat burada da Avrupa Birliği'nin kendine özgü bir süreç içerisinde olduğunu gördüm. Santer komiserler Santer'in başkanlığını sürdürdüğü komisyon biliyorsunuz Avrupa Parlamentosu'nun baskısından sonra istifa etmek zorunda kaldı. Yani şeyin demokratik kontrolün artık punktuel de olsa yine bu yeni birlik içerisinde bu ...yavaş yavaş gelişmekte olduğunu görüyoruz. Demokratik eksiklik şüphesiz önemli bir sorun. Üzerinde en fazla tartıştığımız konulardan bir tanesi. Fakat... E, ...burada da en büyük engel... ...aslında bunun... ...bu eksikliğin farkında olup olmamak değil. E, en büyük engel... E, ...bu demokrasi eksikliğinin... ...ancak... E, ...belli... E, ...milli... E, e, ...komplekslerin aşılma, aşılmasıyla mümkün olacağı. Çünkü karar mekanizması şu anda yine bakanlar kurulunda. Yani üye ülkelerin bakanlarının toplantısından çıkan bir süreç. Ve üye ülkeler bu konuda kendi kontrollerinde olmayan yeni kurumların Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği'nin gelişme süreci içerisinde karar vermelerini istemiyorlar. Yani yapıcı kurumun yine üye ülkelerinin monopolünde olmasına çok dikkat ediyorlar. Avrupa Birliği içinde seçimle belirlenmemiş kurumların ya da ulusal devletlerin belirleyici olması... ...Avrupa Parlamentosu'nun da ciddiye alınmaması sonucunu beraberinde getirmiyor mu? Yine Ali Yurtdagül. Avrupa Parlamentosu'nun bu konudaki ilk yıllara göre hatta biraz daha zayıf düştüğünü görüyoruz. Birincisi seçmen gerçekten Avrupa Parlamentosu'nun için seçtiğinin farkında değil. Kampanyalar Avrupa politikasını endeksle değil... Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki seçilme seç, katılma oranı seçimlere çok çok düşük. Bunlar tabi şeyler yani Avrupa Birliği'ndeki demokrasi eksikliğinin en büyük en belirgin özellikleri. Çünkü herhalde seçmenler bu kurumun kendi yaşamlarında önemli bir değişiklik yaptığını düşünmedikleri her şeyin hala başkentlerde karar verildiğini gördüğü için bu aslında gerçek zekice bir şey gözlem. Yani seçmenler demek ki gerçekten var olan durumu en yakından takip eden bir topluluk. Fakat ben burada da pek o kadar kötümser değilim. Şu açıdan kötümser değilim. Yani Avrupa Birliği'nin gelişme sürecine baktığımız zaman bizim 1, 5, 10, 20 hatta 30 senelik gibi dilimlerle düşünmemiz biraz şey saflık olur. Çünkü milli hükümetlerin, milli devletlerin oluşum sürecine baktığımız zaman bile Yüzlerce yüz yıllık bir e, tarihi e, anlamak zorunda zorundayız eğer bugünkü milli devletlerin yapısını anlamak istiyorsak. Ben gerçekten demokratikleşme sürecinin de bir 5-10 değil hatta belki 20-30-40-50 yıllık gibi bir süreçten geçtikten sonra oturacağını düşünüyorum. Çünkü bunun gerçekleşmesi için üye ülkelerdeki kamuoyunun da buna karşı belli e, bir ...hassasiyet ve hazırlık göstermesi gerekir. Bugünden yarına yapmak mümkün değil. Çünkü bazı ülkelerde bazı... ...köklü gelişmiş tradisyonlar var. Bunların ortadan kalkması kolay değil. Çünkü bunlar belli bir... ...tarihi sürecin sonucu... Ee, ...oturmuş... E, ...bir yapı. Ve bu yapıyı... E, ...ve bunun arkasında tarihi göz önünde bulundurmadığınız zaman... onu yeni bir şeyle... E, Değiştirmeniz mümkün değil. Profesör Klingemann da Avrupa çapındaki demokratik kurumların gelişmesinin zaman alacağını vurguluyor ve şu sırada çalışmalarını sürdüren Avrupa Konvansiyonu'nun Avrupa Birliği için bir anayasa oluşturma çabalarının da bu sürece katkıda bulunacağını işaret ediyor. Well I think first of all we have to recognize that the development of democratic institutions is her şeyden önce demokratik kurumların gelişmesinin doğası gereği uzun dönemli bir süreç olduğunu kabul etmemiz lazım. Örneğin Avrupa Parlamentosu için ilk seçimlerin yapılmasının yıllar aldığını biliyoruz. Şu sırada ise bir konvansiyon demokratik kurumların geliştirilmesini ve bir tür Avrupa Anayasası oluşturulmasını tartışıyor. Bu anayasa hukukun üstünlüğü ve demokratik kurumlar gibi prensipleri güvence altına alacak. Fakat Avrupa Parlamentosu'nun yürütme organını, yani Avrupa Komisyonu'nu seçmesi ya da Avrupa Cumhurbaşkanı'nın doğrudan seçimlerle iş başına gelmesi daha uzun yıllar alacak. Fakat bu zamanın geleceğine eminim. Ulus devletlerin şu sırada sahip oldukları egemenliklerin bir bölümünden vazgeçmeleri hemen olmayacak. Dolayısıyla ancak benim kızım ve onun çocukları Avrupa ölçeği de dahil olmak üzere her düzeyi demokratik bir biçimde belirlenmiş büyük bir Avrupa Birliği'ni görebilecekler. Bu birlikte şimdiki ulusal devletler artık bölgesel yönetimler haline almış olacak. Profesör Hans Dieter Klingemann, şimdi üye sayısı 25'e çıkan Avrupa Birliği içindeki bir diğer tartışma konusu da birliğin artık tek bir blok olarak küresel bir güç haline gelip gelemeyeceği. Birlik uluslararası alanda kendine özgü politikalar geliştirmeye ve tutum almaya çalışıyor. Fakat çok parçalı yapısı dünya ölçeğinde etkili bir güç olmasına engel değil mi? Doktor Ergin Yıldızoğlu. Avrupa Birliği'nin bir blok gibi davranma çabası var ama bir uluslararası politika oluşturması gerekiyor bunun için. Bunu beceremedi bugüne kadar. Irak Savaşı ve Orta Doğu bunun önemli bir örneği bir mihenk taşı olarak gözükebilir. Orta Doğu'ya baktığımızda şimdi bir dünyada bir Amerikan politikası var, İsrail ile belli bir ilişki içinde konuşlanmış durumda Orta Doğu karşısında. Bunun karşısında Avrupa'nın bir ortak politika geliştirmesi beklemek durumundayız. Eğer bir bloksa ve siyasal bir birimse, halbuki Avrupa'nın içinde farklı yaklaşımlar var işte. İngiltere'nin durumu malum. Amerikalılara yakın bir pozisyon alıyor. Fransa, Almanya... Orta Doğu konusunda daha bir Filistin yanlısı, İsrail'e eleştirel yaklaşan bir pozisyon alıyor. İran'a ilişkileri daha olumlu, Suriye'yle ilişkileri daha bir sıcak. Şimdi bu, bu koşullarda hemen bir bölünmüşlük ortaya çıkıyor. Bir başka yandan daha gelerek bakmak mümkün. Şimdi genişleme sürecinde Avrupa Birliği. Genişleme ile beraber içeri girmeye başlayacak olan ülkelerin daha şimdiden Amerika ile ilişkileri çok ısınmış vaziyette. ...çok yakın hem ekonomik olarak hem askeri olarak hem kültürel olarak Doğu blokundan kopan ülkelerin ülkeler çok e, yakın e, ilişkiye girmiş durumdalar Amerika ile. Ve bunlar Amerikan e, çizgisini yansıtıyorlar. Adeta eko yapar gibi konuşuyorlar uluslararası politika söz konusu olduğunda bunların e, yönetimleri. Şimdi bu da Avrupa'ya e, eklenmek durumunda. Dolayısıyla yeni bir e, farklı bir ses daha e, geliyor. Evet. Bu otomatik olarak şimdi dış politikaya nasıl yansar diye düşündüğümüzde bu Avrupa'nın ileriye yönelik siyasi örgütlenmesinin süreciyle ilgili bir Uyumsuzluk bu. E, çeşitli projeler üretiliyor. anayasa e, işte Avrupa için bir anayasa projesi var. Bir tane siyasi proje oluşturmaya çalışıyor. Burada federatif mi e, yoksa bir tek Avrupa devleti mi olacak gibi projeler oluşuyor. E, tartışması sürüyor. E, bu tartışma içinde bu farklı tarafların e, ayrışmaya başlaması ve genişleme sürecinde e, daha zor bir e, kuluara girmeye başlaması bu bir siyasi birim olmaya doğru evrimleşme sürecini de e, yavaşlatıyor. Ergin Yıldızoğlu, Profesör Klingemann ise Avrupa Birliği'nin savunma ve dış politika alanlarında tek ses olmasının her zaman istendiğini, fakat bunun son derece zor bir hedef olduğunu anlatıyor. Evropa Birliği'nin bir hedef olduğunu anlatıyor. Uh, military and uh, foreign policy voice, Avrupa Birliği'nin uh, içindeki değişik pozisyonları bir araya getirebilecek bir savunma uh, ve dış politika sesi olması gerektiği her zaman tartışılan bir konuydu. Fakat bu hiçbir zaman başarılamadı. Topluluğun ilk yıllarındaki Avrupa Savunma Birliği tümüyle işe yaramaz bir haldeydi. Ve zaten Fransa'nın direnişi nedeniyle hiçbir zamanda birlik tarafından onaylanmadı. Şimdi Javier Solana'nın dış politika ve savunma sözcüsü görevi yaratılarak bu yönde yeni bir adım atılıyor. Solana dış ve güvenlik politikalarını koordine etmeye çalışıyor. Fakat bunun başarılması çok zor olacak. Çünkü bir tarafta nükleer yeteneği olan Fransa ve İngiltere var. Diğer üye ülkelerin ise nükleer silahları yok. Öte yandan hesaba katılması gereken NATO var. Dolayısıyla bu alanlarda ortak bir politika belirlemek çok zor ve karmaşık bir sorun. Bunun bir örneğini kısa bir süre önce Almanya seçimleri sırasında Irak konusunda nasıl tavır alınması gerektiği üzerine süren tartışmalarda yaşadık. Bu örnek bize Avrupa Birliği içinde bir araya gelmiş ülkeler arasında Irak gibi bir konuda ne kadar farklı tutumların olduğunu gösterdi. Bu çok talihsiz bir durum ve Avrupa Birliği'nin bir blok olarak hareket etmesi konusunda daha kat etmemiz gereken çok mesafe var. Avrupa Birliği gelecekte adım adım ilerleyerek gelişecek. Büyük sıçrayışlar yaparak değil. Avrupa Birliği Kopenhag zirvesiyle beraber geleceğe yeni bir umutla ve enerjiyle bakıyor. Fakat çok parçalı doğası nedeniyle bünyesinde taşıdığı zaafların şimdi 10 yeni üye ülkenin katılmasıyla nasıl şekilleneceğini tam olarak da bilmeden.